952. konu, Hazreti Ömer'in rivayeti, bir kişi Hazreti Peygamber'i üç defa çağırdı, her üçünde de Hazreti Peygamber, efendim, diye karşılık verdi.